Evet Açık Radyo Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İlk bölümde duyurduğumuz gibi Beyoğlu Festivali'ni konuşuyor olacağız burada. Ve stüdyo konumuzda e, festival komitesinden, festival düzenleme komitesinden Volkan Burç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Teşekkür Volkan ederiz. hoş geldin. geldin Teşekkürler için. sağ olun yayın ağırladığınız için. Ne demek? Ee, öncelikle tabii Beyoğlu festivali dedik ama e, pek çok mekan bir araya geliyor. Pek çok e, oluşum bir araya gelerek düzenliyor bu festivali. Evet. E, i̇lkini ilk düzenliyorsunuz. Evet. Önceki yıllarda da Beyoğlu'nda bir festival, e, pek çok festival oldu. E, ama bu senenin temasını yani ilk festivalin temasını birlikte yaşam festivali olarak belirlediniz. E, önce şöyle başlayalım. Neden böyle bir festival? ...yapma kararı aldınız. Evet. E, Beyoğlu aslında her daim... ...bir festival alanı olmuştur. E, fakat bunun belli bir... ...program dahilinde... E, ...belli bir çerçeve dahilinde, belli bir temaya... ...bağlı kalarak... E, ...bir kitapçıyla belli bir tarih aralığında... ...yapılması fikri... ...Beyoğlu Esnaf Dayanışması... E, ...buluşmalarında... ...ortaya çıktı. Bu bir ihtiyaçtı. Bu... E, ve bugüne kadar aslında defalarca yapılması gereken bir festivaldi. Biz hı hı. bunun geç kalınmış bir festival olduğunu da e, düşünüyoruz aslında aramızda. Ne kadar geç kalmış mesela? Çok şey. geç kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok kısa zamanda bu arada şey toparlandı iş bildiğim kadarıyla. Evet, e, buluşmalarımızda yaklaşık üç ay önce böyle bir e, festivale başlama kararı aldık. Ve iki aydır yoğun olarak çalışıyoruz. Hı hı. Yani normalde böyle bir festivalin hazırlığı en az altı ay önceden başlar. Biz çok kısa bir zaman dilimi içerisinde e, geniş bir esnaf e, katılımıyla bu festivali örgütlüyoruz. Evet. Evet. Peki iki ay çok kısa süre hakikaten evet. e, nasıl cesaret ettiniz? Belki aksaklıklılığı genellikle insan bir şey organize edilirken geri adım atılır yani şu eksik evet. olacak bu eksik olacak diye. Biz o enerjiyi yakaladık. E, paylaştığımız insanlar destek verdi Fikri çok güzel buldu. Hı hı. Kesinlikle yapılması lazım dedi. Bu bize şevk ve moral verdi. Ekiplerimizi oluşturduk. Çalışma birimlerimizi oluşturduk. Yetersiz kaldığımız, eksik kaldığımız alanlar da oldu. Ee, ama pesim. bütününe baktığımız zaman... E, ...ilk olmasına rağmen başarılı bir festival olduğunu düşünüyoruz. Biz evet. de öyle umuyoruz ve görüyoruz. Yani festival e, web, webde çok ayrıntılı bir program var bu arada... Birçok mekanın katılımı olduğunu söyledik. Yani öyle laf olsun diye de söylemedik hakikaten. Yüzün üzerinde mekanın ismi yazmakta. Tiyatro kumpayalarıyla beraber aslında yüzde geçiyor diye tahmin ediyorum. 300 civarında 300 anda. hatta. Hı. Evet bir göz atmanızı tavsiye ederiz. BeyoğluFestivali.com'da çok ayrıntılı listeler mevcut aslında. Evet ve arı gibi çalışıldı galiba değil mi? yani Çünkü bütün bu mekanlarla iletişime geçtiniz. Evet arı gibi çalıştık. İnsanları da arı gibi çalışmaları için teşvik ettik açıkçası. Ee, ekipler oluşturduk, hı hı. profesyonel destek aldık sosyal medya anlamında, iletişim danışmanlığı anlamında, saha çalışması anlamında profesyonel destek aldık. Biz de beklemiyorduk açıkçası bu kadar çok katılımın olacağına. Evet ama oldu, oldu. olacak diye de düşünüyoruz. Daha zaten. da artacak diye düşünüyoruz. Evet Diğer festivaller diye de konuşmuştuk çünkü kapıda daha sonrasında da devam etmesini umut ediyor. Anladığım kadarıyla Beyoğlu esnaf dayanışması bütün bu festivallerin. Biz daha şimdiden önümüzdeki yıl yapacağımız festivali konuşmaya başladık diyebilirim. Tamam peki ilkini konuşmaya başlarsak <gülüyor> eğer ona devam edersek bir gereklilik dedik. ...gereklilikti ve geç kalmış... ...çok geç kalınmış bir gereklilikti diyorsun... Hı hı. ...neden böyle? E, son yıllarda... Beyoğlunda gözle görülür bir... E, ...hızlı değişim var... ...kültürel, sanatsal anlamda... ...profil anlamında... ...çok hızlı bir dönüşüm var... E, Beyoğlunda yaşayan insanların... Beyoğlu esnafının ve Beyoğlu çalışanlarının da... E, ...doğal olarak... ...bir takım kaygıları var bu değişim dönüşüme... E, ...bakarak... Bunu sadece ekonomik boyutta kavramak yanlış olur. Ee, yaşam alanımızın e, tarihsel, kültürel birikimi olan bir yaşam alanı söz konusu. Hı hı. Bu alanın bu kadar hızlı değişiyor, dönüşüyor olması sadece Beyoğlu'nda yaşayan ve Beyoğlu'nu seven insanlar için değil aslında İstanbul için de büyük bir kayıp olacaktır diye düşünüyoruz. Ee, milyonlarca insan İstanbul'da Beyoğlu'ndan bir şeyler almıştır. Yani gençliğinden hı. başlayarak. Orta yaşına hatta ilerleyen yaşlarına kadar tiyatrosuyla, sinemasıyla, restoranlarıyla, kültür merkezleriyle, tarihi mekanlarıyla, ibadethaneleriyle e, hayatımızda önemli bir yeri vardır Beyoğlu'nun İstanbullular olarak. Hı hı. Ben Beyoğlu'nda işletmeciyim uzun yıllardır. E, çok büyük keyif alarak yapıyorum e, işimi. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyor buraya. Burası sosyal anlamda çok e, iyi bir... E, Tanışma e, mekanı aslında beyoğlu. Bir tür kaynayan bunu... kazan yani aslında insanların çok da ilgisini çeken bir kazan. Evet. Yani bu özelliğini özelliğinin kaybolmasını istemiyoruz açıkçası. Bunu koruma altına almak uluslararası karakterini e, koruma altına almak ve bunu geliştirmek istiyoruz. Evet. Hı. Dışarıda bir ayrımdan bahsetmiştik biz Okan e, Bey ile konuşurken Hı. ben hani kültürel e, ...özelliklerin elevizyonundan bahsederken aslında bir tür turistik artıştan bahsetmiştim. Bir şerhi oldu aslında Volkan'ın yani turizm aslında kötü bir şey olmayabilir diye. Onu şu şekilde formül edebiliriz aslında. Hızlı tüketime dayalı bir caddeye dönüşüyor... Giderek de feci şekilde oluyor. Bu hızlı, hızlı bir şekilde oluyor. Ee, belki de aslında bir tür kültürel faaliyetin, organize bir kültürel faaliyetin buna da bir müdahale olma olasılığı var e, diye düşünüyoruz. Sen de e, çok kıymetli bir mekana uzun süre emek vermiş birisin. E, çünkü bağımsız ayakta kalan mekanların sayısı çok az. Halen sürüyor 60 metrekare faal, e, faaliyetleri. Evet. Yer değiştirdi. Mis sokaktan talimaneye geçti ama e, ben hatırlıyorum yıllar öncesinde hakikaten çok otantik mekanlarından bir tanesiydi. Teşekkür ederim. E, Beyoğlu'nun çok kıymetli özellik manasına geliyor çünkü her mekanın kimliği gideniyle işte yol, yoldan geçip de orada zaman geçeniyle sürekli değişiyor aslına bakarsan. Ee, evet yani değişim nasıl bir değişim senin gözünde çok uzun süredir orada olan birisi olduğun için? Yani Beyoğlu'nda e, insanların sadece alışveriş yapmak için geldiği hani AVM'lerin ve otellerin yoğun olarak e, arttığı bir yer olduğu doğru hani. ...bizim de kaygılarımızın başında bu geliyordu. Biz istiyoruz ki... ...öğrenciler... ...çalışanlar... ...Beyoğlu'na oyun izlemeye gelsin. Belgesel izlemeye gelsin. Hı hı. Galeri gezmeye gelsin. Workshoplara katılsın. Yani kültürden, sanattan... ...bir şeyler almak için... ...ya da bir şeyler katmak için... ...Beyoğlu'na gelsin. Hı hı. Beyoğlu... Hani ...bu özellikleriyle binlerce insan için... ...çalışan, işletmeci olan ve orada yaşayan insanlar için önemli bir nokta olmuştur bugüne kadar. Hı hı. Bunu korumak gerektiğini düşünüyoruz. Bu festival e, bir eğlence festivali değil. Yani bunun böyle algılanmasını istemeyiz. Hı. Eğlence mekanları tabii ki e, işin içinde ve çok da önemli fonksiyonlar üstlendiler çalışma aşamasında. Hı hı. E, ama biz dediğim gibi... Yani eleştirel e, düşünebilen, e, bu anlamda katkı sunabilecek olan insanları Beyoğlu'nda yeniden buluşturmak istiyoruz. Yani ressamından e, mimarına, e, akademisyeninden öğrencisine, emekçisine e, varana kadar e, yüz binlerce insanın Beyoğlu'nda yeniden hayat bulabileceğini düşünüyoruz. Evet özellikle son Mart ayında yaşananlardan sonra İstiklal Caddesi, Beyoğlu ve civarındaki mekanlar insansızlaştı. hakikaten. Evet. Ee, bir Kötü bir tablo var yani bunu her Beyoğlu'na çıkan hissediyordur aslında kalabalıkta azalma e, gibisinden. Ama bu festivalin bir de vurgusu şu olabilir koruma festivali dedin çünkü olanı koruma. Yani Beyoğlu bitmiş değil. E, Kesinlikle. Beyoğlu'da hala hayat var yani. Zaten programımızdan da görüleceği üzere çok fazla mekan ve etkinlik var. Evet. Bunlar unutulmaya yüz tutulmuş tarafları Beyoğlu'nun. İnsanlara tekrar bunu hatırlatmak... Yeniden Beyoğlu'na davet etmek istiyoruz. Evet şimdi seçip programa bakıyor. Galiba. Evet tam da onu söyleyecektim ben de. E, yani birinci gün açılışla başlıyor örneğin. Yürüyüşle. E, bir, evet pardon açılış yürüyüşle başlıyor. Fransız Kültür Merkezi önünde bir buluşma var. Saat 18.30'da. E, kültür dedik gerçekten. Hani sırf eğlence olmadığını e, pek çok konuşmaya da şahitlik edeceğini söyledik bu festivalin. Tam da öyle tiyatro oyunu var. Titanic Orkestrası ile açılacaktı. Mekanda örneğin bu oyun. Şu an gözüme çarpanları söyleyeceğim dinleyenlerden de internet, internet sitesine bakmalarını rica edelim biz. Çünkü çok kalabalık hakikaten. The Mekan'daki oyun da giriş ücretsiz örneğin dans workshopu olacak. Yine aynı gün içinde birinci gün yani çarşamba günü yarın Tatavla'da. ...çok fazla e, tatavlanın... ...bir oyunu var. Sekiz buçukta baştaki... ...insandan kaçan oynuyor. Sahibe var. Asmalı sahnede oynayacak gece boyunca... ...tiyatro avare e, var. Onun dışında söyleşilere... de ...gelmek istiyorum. Bu arada... ...Salsa Atölyesi, dans, workshopları... E, ...tiyatro oyunu söylediğim gibi... ...bir başka söyleşi sokak ve edebiyat... ...üzerine olacakmış. Özgür Çakır ve... ...Miliç Demiray'la var muhabbeti... ...Arsen Lüpen'de yapılacak bir muhabbet bu. Şiir ve müzik gecesi... ...ben böyle uzun uzun sayacağım... ...gibi gözüküyor ama... ...tek bir gün aslında bu söylediklerinin önünde... Evet yani bu, bunların hepsi bir günde... ...ikinci günden bahsediyorum şimdi... E, ...Muammer Karaca'da etkinlikler var... ...Cezayir restoranda yapılacak konuşmalar var... E, ...yine gördüğüm kadarıyla... ...son gün oldukça Muammer Karaca'nın önünde bir basın açıklaması olacak... ...kapanışıyla ilgili. Evet. Muammer Karaca'nın kapatılmasıyla ilgili. Değil evet mi? orası da evet. çok... ...geçen hafta konuşmuştuk Koran evet. Gümüş ...elimizden alınan küldür... Kamusal kültür mekanlarından bir tanesi var. Evet bir de böyle bir e, aslında o kültür mekanlarına dokunacağı bir taraf var. Beyoğlu Festivali'nin aslında yaşatmak derken bir yandan bunu da kastediyorsanız. Evet. Bir hatırlatma görevi de var galiba bu evet. festival komitesinin. Evet kesinlikle. Bir manada. Örneğin pasajlardan AVM'lere Beyoğlu'nda dönüşüm, e, dönüşüm konuşulacak. Cengiz Özdemir anlatacakmış bir iki manede. E, yazarlar da orada Mefisto'da bir imza günü var örneğin. Şu an dördüncü günden bahsediyorum ama Sinem sal. Eğer dinlemek isterseniz yine aynı gün içinde Beyoğlu'nun LGBTİ tarihi Şevval Kılıç, Başaran, e, Levent Pişkin anlatacaklar. Cezayir salonunda e, oldukça çeşitli. ...etkinlik takvimi yapmışsınız aslında. Yani takip yeni... etmesi zor... ...oradan oraya koşturmayı gerektiren bir program... Evet, bu güzel şu anda. Evet evet tam da böyle... ...aslında yani Beyoğlu'nda... ...bir taraftan da şeye alışığız ya... E, ...örneğin film festivali olduğu zaman... ...ya da tiyatro festivali, müzik festivalleri... ...zamanında koşturmaya alışıktır... ...o festivallerin izleyicileri... ...bu tam da e, Beyoğlu severlere açık... ...ve onun kültürü için... ...ve tam da ücretsiz bir festival... ...yani Beyoğlu'nun ruhuna göre... Evet, genel anlamda ücretsiz etkinlikler var ama e, indirimler, e, ikramlar vesaireler hı hı. de olacak e, davetlerimiz için. Evet, her şey ücretsiz demeyelim tabii. Evet, yanlış anlamı olmasın. Evet. Bilet alınıyor her şeyde bence. Evet. Bizim 5 gün 5 lira sloganıyla biletix üzerinden satışa çıkardığımız bir biletimiz var. Aslında bir nevi festival kartı gibi bir şey bu. Hı hı. Onu satın alan insanlar gittikleri festival mekanlarında... Sürpriz indirimler, e, ikramlar ya da ücretsiz gösterimler e, olacak. Onlara katılabilecekler. Evet. evet. evet 25'inde başlıyor. Hafta boyunca sürecek. Hafta <gülüyor> sonuna kadar sürecek. Bu hafta yani Beyoğlu Festivali var. Birincisi. Evet. ikincisinde. de Toparlamaya başlamışsınız Volkan. Onu da bir şunu atlatalım. Hep beraber konuşuruz belki. Evet. E, organizasyon komitesi dedik az evvel, Çok kısıtlı bir komite aslında. Yani sayı olarak evet. e, öyle olduğunu söyleyelim. Belki biraz daha destek olursa seneye çok daha büyük bir festival bile olabilir. Azevel uluslararası nitelik kazanması. E, Dediğin o da ayrıca kıymetli olur. Uluslararası bir nitelik kazanmasını isteriz, bekleriz. Çünkü Beyoğlu zaten hani biz bunun için çaba sarf etmesek bile... Hani o özelliği barındıran bir yer. Hı hı. Hani ekstradan e, çok büyük çaba sarf etmeye gerek yok. Dünyanın dört bir yanından buraya e, sanatçılar geliyor zaten. Hı hı. E, sanatın her dalında buraya geliyorlar kendi çalışmalarını sunuyorlar. Bizim yapacağımız şey bunu biraz daha planlı programlı bir e, e, şekilde bir araya getirmek. Ve uluslararası kamuoyuna böyle bir festival olduğunu duyurmak. Evet. Önümüzdeki yıl için hedefimiz bu. Benim kendi adıma gördüğüm kıymetli şeylerden biri de Beyoğlu Esnaf Dayanışması'nın hala bir araya gelip toplanıyor olması. Yani e, aslında geziden sonra forumlardan sonra e, forum kültüründen de beslenen bir yapıydı Beyoğlu Esnaf Dayanışması. E, anladığım kadarıyla hala toplanıyor ve son toplantılarında karar vermiş buna. Sen nasıl değerlendirirsin bu oluşumu ve bu e, bir araya gelişi ve bunun devam ediyor olmasını içinden de biri olarak? Yani Beyoğlu'ndaki esnaf arasında bir iletişim e, kopukluğu var. Ben e, 10. toplantısına katıldım bu buluşmanın. Toplantı da dememek lazım aslında. Hı. Her hafta başka bir mekanda toplanarak esnaf kendi içinden birine bir destek sunuyor aslında. Hı. Hem moral anlamda hem ekonomik anlamda. Ve orada buluştuğumuzda da Beyoğlu'nun problemlerini konuşuyoruz. Yani sadece problemlerin değil aslında. Olup, olup biten her şeyi e, o buluşmalarda konuşuyoruz. E, bunu devam ettireceğiz. Yani bunun e, festival olsun ya da olmasın onunla pek ilgisi yok. <gülüyor> evet evet belli ki devam eden bir süreç zaten. Evet bu. devam edecek. E, biz büyük keyif alıyoruz bir araya gelmekten esnaf olarak. E, çok tatlı tartışmalar dönüyor aramızda. Güzel bir demokratik platform aslında bu yer. Bu e, bu küçük minyatür yapılanmayı bütün Beyoğlu'na yaymak, Beyoğlu'nun bütün esnafına bu buluşmalarda bir araya getirmek istiyoruz. Evet hatırlatalım, yarın başlıyor Fransız Kültür Merkezi'nin bir yürüyüşte ve beyoğlufestivali.com'da festivalin tüm ayrıntılarını bulabileceğiniz web sitesi. Bir de bıraktığın yeri de bir tamamlamak gerekirse, evet, Beyoğlu esnafının... <gülüyor> Bu bir aradalı bir araya gelme halinden doğmuş bir festival ama mesela imzası bulunmuyor altında, festivalin altında. Bu da epey kıymetli. Yani evet. kendine kredi çıkarıyor da değil bir yandan. Evet. Beyoğlu Esnaf ne yapıyorsa onu düzgün yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bunu yeri geldiğinde vurguluyoruz. Kitapçığımıza not düştük. Beyoğlu Esnaf'ta dayanışmasının bir organizasyon olduğunu. Ama... Katkı sunan insanlar ve katılımcılar tabii ki bu yapılanmayı çok çok aşmış durumda. Evet. E, dolayısıyla bu hepimizin festivali. Yani her türlü katılıma açık. E, bir nevi açık kodla yazılmış bir program gibi düşünün. E, herkes katılabiliyor. <gülüyor> Sunmak istediğine varsa bize bildiriyor. E, biz o sunanla e, onun sunulacağı yeri işleten kişiyi ya da e, müdürünü vesaire... Buluşturup program dahilinde almaya çalışıyoruz. Bizim öyle bir fonksiyonumuz var şu anda. Ama tabii ki talebimiz yani kendi içindeki, içimizdeki tartışmalarda talebimiz esnaf dayanışmasını daha sıkı bir yapılanma haline getirmek. Çünkü o olmazsa da bu iş olmaz Kesinlikle evet, Umarız vesile olur bu festival Bir iki örnek verelim Mesela bir kitapçı da işte adını almayalım şimdi <gülüyor> Ama bildiğimiz bir yayınevi evi %30 indirimli kitap satılacak Ve evet. onun önemli bir konser mekanında Bir konser ücretsiz olacak evet. Bir başka mekanında Belki içeride başka türlü bir indirim yapılacak da mesela da etkinliklere katılmış En son onu evet. bakıyorduk Çok ee, fazla mekan var Tiyatro var Galeri var Tek tek burada isimlerini evet. anmak biraz zor. Evet. Yani festivale izleyen, e, takip eden insanlardan şunu isteyebiliriz. Web sayfamıza beyolafestivali.com sayfasına girip evet. programa bakıp e, ilgilendikleri etkinlik neyse kendilerine orada sunulacak olan avantajı oradan bulabilirler iletişim kurup. Evet bu arada biletleri illa biletiksel almak gerekmiyor. Doğrudan mekana gittiğinizde de kapıda evet, da temin edebilirsiniz aynı şekilde. Evet onun dışında e, 6-7 tane bilet dağıtım e, yeri var. Bunların da bilgisine beyolfestivali.com'dan ulaşmak e, mümkün. Eğer evet. ulaşamıyorsanız biz de arayabilirsiniz. E, biz de yönlendiririz gerekli yerlere. Teşekkür ederiz. Peki çok teşekkürler Volkan. Ben Burç. teşekkür ederim. Ellerinize sağlık orada olacağız biz de. Biz de size çok teşekkür ederiz. Duyurulmasına yardımcı oldunuz. Bizi ağırladınız. Yani şey yapmasak olmazdı. Ayıp evet. olurdu. Tüm yaptıklarımız hakikaten. <gülüyor> ben öyle. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Teşekkür ederiz çok. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.